Eşi sinirliyken hanımına 3'ten 9'a boş ol demiş nikahları düşmüş müdür? Evet. Genelde gelen sorulardan bir tanesi. Evet nikah, talak konuları, e, tabi televizyonlarda biraz sıkıntı olabilir, yanlış anlaşılabilir. E, o noktada e, çok fazla açıklama yapmak belki doğru olmaz ama e, bizim e, din İşleri yüksek kurulu olarak kanaatimiz e, bir kişi Eşine sinirli olarak 3'ten 9'a boş ol dediği takdirde bir ric'i talakla onu boşamış oluyor. Bu durumda ne olacak? Bu kadınla erkeğin evlilikleri devam eder. Ancak bundan sonra sözlerine devam, dikkat etsinler. Hı hı. Yani ric'i talak tekrar bir nikah kıydırmayı gerektirmiyor. Yani karı kocalık ilişkisi devam ettiği an evlilikleri de devam ediyor demektir. Üç boşama hakkından bir tanesi kullanılmış, hmm. iki boşama yetkisiyle evlilikleri devam ediyor. Bizim erkeklere söyleyeceğimiz çok şeyler var tabii. Niye sinirlendiğiniz zaman yapacağınız şey kafanıza vurun mesela. Çok sinirlendiniz, bacağınıza vurun yani kendiniz ağrı hissedin. Evet. Öyle bir sinirleniyorsunuz ki karşı tarafı mahvediyorsunuz. Yani bu olacak iş mi? Hiç kapanmaz yaralar açılıyor. Yani diyor. sinir halinde kendine zarar ver yapacaksan. Yahut Müslümanız artık he, sinirlendiğimizde ağzımıza gelen şeyi yapıyorsak, söylüyorsak e, o zaman bizde bir sıkıntı var demektir. Hı hı. Ya hastayız, ya kendimize sahip olamıyoruz. Problemlerimiz var. Yani kendimizi kontrol altında bulundurmamız lazım. Niye bir hanımefendiye böyle bir kelam edilir ki? O noktada erkeklerin Allah'tan korkması lazım. Talak konusu, hayat çekilemez hale geldiği, artık hayat kangren haline geldiği zaman karşılıklı konuşarak, eş dostu da devreye sokarak, eğer telafisi buna rağmen mümkün olmuyorsa, bu hayatın devam etmesi hiç mümkün görülmüyorsa, Makul şartlarda, mahkemeye müracaatla yapılabilecek bir ayrılık şekli olabilir. Hı hı. Onun dışında canım sıkıldı şöyle, telefonda açıyorsun böyle, ananın evine gidersen böyle, babanın evine gidersen böyle diyorsa bir adam, onun İslam ahlakı anlayışı, İslam ahlakı, düşüncesi, yapısı, uygulaması, Peygamber aleyhisselamın öngördüğü ahlak değil, kendisine çeki düzen vermesi lazım diline, ağzına, ne söylediğine, ne söylemesi gerektiğine dikkat etmesi lazım. Evet. devam ediyoruz hocam. 40 yıl önce bir kürtaj meselesi söz konusu olmuş. altın para veya bunun değerini vermemiz gerekiyor mu veya kimlere vermemiz gerekiyor? Evet, kürtaj kim yaptırdı hanımefendi? Kocanın da haberi var mı? Var. İkisi birlikte yaptırdılar diyelim. Eee kürtajda gurre cezasını takdir etmiş Peygamber Aleyhisselam. Evet. O 200 gram altın demektir. 200 gram altın bu çocuğun mirası kabul edilir. Çocuk hayatta doğdu ve vefat etti. E, bu mal kime gidiyorsa feraiz ahkamına göre ona verilmesi icap eder. Anne baba bu işi yaptırdığı için onlara verilmez. Mesela kardeşleri varsa mirasçı onlar olurlar. Evet. E, Böyle bir hal oluyor. Demek ki e, gurre çocuğun mirası kabul ediliyor. E, çocuk hayatta vefat ettiği o mala sahip bu mal kimler arasında paylaştırılabiliyorsa feraz ahkamına göre hı hı. o kişilere verilmesi icap ediyor. Evet telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Ee, iyi akşamlar. Hocamıza Hoş Hocamıza bir sorumuz olacaktı müsaade ederseniz. Buyurun. Ee, hocam şimdi e, bir arkadaşımız e, Allah'ın hoşuna gitmeyen işlerden mesela at yarışından iki tane ev aldı. Şimdi bu evlerin e, haram olduğuna e, kazancının da haram olduğundan dolayı haram oldu aldığı kiralardan ama satmıyor aldığı kiralardan rahatsız olduğu için haram oldu haram yolu eline geçtiği için bunu gitti bir yeğeninin üzerine devretti ve vakitini de aldı her türlü kullanımını vesaire yani e, elektriği suyu Vergisi her türlü şeyini kendi karşıladığı halde. Ama başkasını e, akabasının üstüne yaptı. Bu aldığı kiralar şu anda diyor beni diyor helal olması lazım diyor. Acaba e, hükmümüz nedir? Çünkü benim üzerime değil diyor yani satarsa satar diyor. Ama diyor vekalet ben de diyor. Hmm. E, ona, ben ona devrettiğim için o diyor haram yolda eline geçmiş olmadığı için deniyor. Acaba bunun hükmü nedir hocam bir... E, Merak ediyoruz ee, evet, Kiralarını yine almaya devam ediyorlar Evet tabi kirasını alıyor kendisi alıyor yani O arkadaşına vermiyor ama hmm, Evet Teşekkür ederiz hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam Farklı evet. bir yola gitmişler yani Nasıl kurtuluruz Yani diye. at yarışından faizden Mesela mal elde ettiniz ee, Bu nedir sizin için haramdır Piyangodan para çıktı Şu kadar trilyon Hı hı. onunla beş on tane daire aldınız. Bu mal sizin midir? Hayır. Haram mal fakirindir. Yani bununla ev alsanız vesaire onlar dine sizin kabul edilmiyor. Hı hı. O ne yapacak bir Müslüman? Yapacağı şey o evleri satıp fakir fukara'ya dağıtması icap eder. Hı. Peki hocam şöyle bir ayrım yapalım. Mesela diyoruz ki krediyle ev alınıyor, hani faizli ev alınıyor ve genelde pişman olduktan sonra bize başvuruyor. Bazı izleyenlerimiz diyorlar ki biz bu evi aldık. Bu kadar haram olduğunu bilmiyorduk. Ama şu an işte izledik gördük ki yani Cenab-ı Hakk'ın kesin bir dille yasakladığı bir işi biz yapmışız. Bu evi satalım mı diye sorduklarında genelde hani o ev sizin hakkınızı bir, kötü bir iş işlemişsiniz ama yine de o ev hakkınızdır diyoruz. Ama burada farklı bir durum var öyle mi? Evet. Şimdi Faizli krediyle ev aldınız. Hı hı. Yaptığınız faiz işlemi haramdır. Faiz işlemi haramdır ama siz o evin bedelini ödüyorsunuz zaten. Ee, rahatsızlık nerede? Faiz işlemiyle bu işi yaptığınız içindir. Yoksa evin parasını ödediğiniz zamanla siz ödüyorsunuz. Hı hı. O sebeple bu ev sizin. Yaptığınız işten dolayı tövbe edeceksiniz. Hı. Araba alacaksınız mesela krediyle aldınız... E o parayı ödüyorsunuz yani mülkiyete olan, mülkiyetinize geçen o arabanın bedelini ödüyorsunuz. Evet. Yalnız bir yanlış işlem yaptınız. Ne yaptınız? Faiz işlemi yaptınız. Hmm. Ondan dolayı e, Cenab-ı Hak'tan af dilemeniz icap ediyor. Fakat burada ödenen bir para yok. Burada sıfırdan gelen hmm. e, karşılığında ödediğiniz bir şey de yok. Tamamıyla. Haram, Tamamen kumar oynadınız. Kumarda size para çıktı. Hı hı. Yani karşılıklı ödediğiniz bir şey yok. Evi alırken ne yaptınız? Sadece faiz işlemi var ama parayı ödüyorsunuz. Biz yaptığı işlemden dolayı af diyoruz. Evet. Yoksa ödemesini yapıyor. E, bu at yarışından ev alan kardeşim e, yapacağı en güzel şey efendim e, bu evleri satıp yahut muhtaç kimler varsa Onlara devretmek suretiyle vebalinden kurtulacak. Hmm. Onun kirası da haramdır. O mal da kendisine haramdır. Haram olan bir şeyden bereket olmaz. Üstelik bunun bir de ahiret boyutu var tabii. Yani başkasının üzerine yapılmış olsa bile hayır. hakikatte yine kendi yani evi. Yani kimin üzerine yaparsa yapsın o kendimizi aldatıyoruz. Evet. Bu faizden, piyangodan Allah muhafaza bugünlerde işte bilmiyorum ne kadar veriyor bu sene. Evet, para çıktı diyelim işte bu at yarışı para kazanıyorsunuz bununla ev aldınız o ev sizin değil o evet. haram fakirlerindir fakirlere verilmesi lazım ve sevap da beklemeyeceksiniz. Evet bir telefonumuz var hocam alo selamun aleyküm aleyküm selam hoş geldiniz Abdullah bey hocam mı olacaksa? buyurun birincisi borç almanın ve vermenin fazileti borç dediniz de, değil mi yanlış duymadık evet borç almanın ve e, borcunu geri vermenin fazileti evet. bir de <gülüyor> Müslüman bir Müslümanın, e, Müslümanın Müslümana dua etmesi ne kadar caizdir hmm. evet. mesela bir alimin e, birisine e, beddua etmesi ne kadar caizdir evet teşekkür ederiz efendim Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Borç alıp vermek. E, karza Hasan dediğimiz aslında tabi Cenab-ı Hakk'ın men yukridullah kardan asena buyruluyor. Bir fakire para verdiğiniz zaman sanki Cenab-ı Hakk'a vermiş gibi kabul ediyor Mevla. Böyle sevap. E, bu karza Hasan sistemi maalesef günümüzde e, terk edildi, unutuldu, çok uygulanmıyor. Halbuki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 E, siyasi boyutu. Evet. Geçmiş siyasi 10, boyutu var. Biz buranın havasını bozmayalım Evet. E, zaten cevap vermemem e, cevap anlamına geliyor. Evet. E, SMSlerimize biraz göz atalım. Diyor ki bir küçük bebeğim var. Ada başlasın diyelim. E, ne Kur'an okuyabiliyorum, ne namaz kılabiliyorum. E, biraz yaramazca afacan bir oğlum var diyor. Çocuğumuz var diyor. E, ne yapmalıyım demiş.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 namazı vaktinde kılmanın gayreti evet. içinde olun. Buna rağmen hiçbir fırsat vermiyorsa etme yolu da bunlar için belki yapılabilecek tavsiyeler arasındadır. Evet. Yani ne yapmalıyım derken mesela Kur'an-ı Kerim okuyorum ama çocuk da bir yandan ağlıyor. O ağlarken ben işime devam mı etmeliyim? Hani ibadetimi yapmak için Kur'an-ı Kerim okumaya devam mı edeyim? Yoksa onu bırakıp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 İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Abi hocam bir soru soracağım. Buyurun. Hocam, şimdi bazen camiye gidemiyoruz. Birkaç arkadaş mesela sohbet yaparken namazı evde kılıyoruz. Ya şu namazımızı kılalım da, yani ben atalım demiyorsa namazımızı kılalım. Ne olur ne olmaz bir şey olur kılamayız. Demek yani böyle şey günah mı? Bazı öyle diyor ya. Şu namazı kılarım da üzerimizden atalım gibi şeyler akla gelirse hmm. ne gibi bir şey var bunu açıklamanı rica ediyorum hocam. Evet teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazreti Bilal'e yani artık ezan oku rahatlayalım buyurduğu oluyor. Bu bir an evvel şunu başımızdan atalım değil. Yani namaz kılmakla rahatlamak anlamına gelebilir bir de bir görevi yerine getirmekten hmm. dolayı rahatlamak. Borcu anlamına ifade geliyor. etmek gibi. Borcumuzu yerine getirelim yani Peygamber aleyhisselam da o borcu hissediyor mutlaka yerine getirilmesi bir gereken ibadet yani hadi bir ezan oku rahatlayalım demesi e, namazdan bıktığı için değil bir an evvel e, ibadetimizi Cenab-ı Hakk'a olan görevimizi yerine getirelim anlamında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesidir. Biz niye namazdan bakalım? Ancak namaz geciktirdiğiniz takdirde gaflet olur, uyku gelir, rahatsızlık olur vesaire. Önemli olan e, nedir? Namazın hassasiyetini düşünüp mümkün olan e, ilk vaktinde kılmanın gayreti içinde olmak. Yani bir hadisi şerifte namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınanıdır e, hadisi var. Dolayısıyla cemaate gidecek kardeşim mutlaka gitsin. Ama e, gidemeyecek durumda olanlar da geciktirmeden ilk vaktinde kılmanın gayreti içinde olsun. Aksi takdirde başımıza bir sürü sıkıntılar gelebiliyor. Namaz kılmamıza mani bir takım olaylar cereyan edebilir. Bir an evvel Mevla'yı olan borcumuzu bitirmenin gayreti içinde olalım. Evet. Hocam devam ediyoruz SMS'lerimizle borçlu bir kimse e, hacca gitse zekat verse sadaka verse acaba caiz midir yoksa önce borcunu mu ödemesi gerekir yani borçlu olan kimse e, nasıl düşünelim mesela tüccar bir adam e, epeyce bir dükkanı var alışveriş yapmış hı hı. borçları var ama karşılığında malı da var vakti gelince ödeyecek ha ha e, fakat e, öyle bir borç ki e, sizi faize düşürüyorsa Hı -hı. o zaman öncelik yapacağınız şey nedir? Faize düşmeden o borcunuzu ödemektir. Ancak borcunuz var karşılığı da varsa sizi harama sevk etmiyorsa bu haliniz Hı -hı. E, hacca gidebilirsiniz. Bir engeli yok ama e, faiz işleyerek faizli bir kredi alarak yahut e, bu davranışınız sizi faize sevk ederek bu işlemi yapıyorsanız o zaman öncelik vereceğiniz şey faizden uzak kalacak bir pozisyonu elde etmek olmalı. Öncelik borcunuz bitsin, harama düşmeyin. Ondan sonra eğer üzerinize farssa zengin olmak gerekiyor. Yani gidip gelinceye kadar yol masrafı, çocuklarınızın masrafları bunların mutlaka elinizde bulunması icap ediyor ki size haç farz olsun. O halde bizim tavsiyemiz borcu olup karşılığı olanlar da problem yok. Hı hı. Ancak karşılığı yok. Mutlaka siz faize düşecekseniz yapacağınız şey faizden uzak kalacak bir tutum, davranış öncelikli olmalı. Daha sonra hayatınız düzene girince hacca gidersiniz inşallah. Evet. Devam edelim vaktimizde daralıyor. Son soru olarak hocam namazdayken kalbimizden küfür geçirmek namazı bozar mı? İstemsiz bir şekilde tabii ki. Yani kalbinizden bir şeylerin geçmesi demek ki sizde iman kırıntısı var. Ya yani bu şeytanın vesveseleri arasında oluyor. Hı -hı. Sizi bununla meşgul edebiliyorsa sizde bir şeyler var demektir. Sizi şeytan terk etmişse sizin için büyük tehlike o. Yani artık buna gerek yok. Bu da bizden oldu demektir o. Hı. Zaman zaman zihninize bir şeyler gelir. Namazda gelir, falanca yerde gelir, falanca yerde gelir. Bu sizin aslında mümin olduğunuzun bir alametidir. Şeytan hala sizinle meşgul olabiliyor demektir. Hala yanıltmaya çalışıyor. Hala yanıltmaya çalışıyor. Siz buna aldanmayın. Gönlünüzden geçmesi, etmesi herhangi bir zarar vermez. İmanınıza da zarar vermez, namazınıza da zarar vermez. Aklınızdan geçebilir. Allah acaba nasıl bir şey? Olabilir. Ya şöyle, şu böyle midir gibi bir takım düşünceler kalbinizden geçebilir. Onu söylemiyorsunuz, ona zaten inanmıyorsunuz. Dolayısıyla bu kalpten geçen şeyler imanınıza, İslam oluşunuza, Müslüman kalmanıza Herhangi bir zarar vermez. Ancak e, bu tür şeylerin sık sık gönlümüze gelmemesi için de biraz gayret içinde olacağız. Bunun çözümü ne olabilir? Mesela gaflet halinin e, terk edilmesi olabilir. E, Cenab-ı Hakk'ı zikretmeyi biraz çoğaltmak olabilir. Yani boş haldeyiz. Mesela bir tesbih elimizde, efendim bir Allah desek, La ilahe illallah gibi zikrullahla meşgul olsak bu tür şeyler fazla zihnimize gelmeyecektir. O tür tedbirlerde alabiliriz. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah. Yine özür diliyoruz cevaplayamadığımız sorular için efendim. İnşallah yarın bunları cevaplamaya çalışacağız. İnşallah yarın tekrar görüşmekleyle. Hayırlı akşamlar diyoruz. Allah'a emanet olun.